1617 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Bera, bin Marur, Sa'd bin Übade ve Ebu Katade'ye dua etmeleri, Gıfar kabilesinden bir kişi Hazreti Peygamber'e geldi Hazreti Peygamber ona ismini sordular, onun, ne Nebhan'dır, demesi üzerine de, sen ikrama layık birisisin, buyurdular, daha sonra Hazreti Peygamber Medine'ye geldiklerinde Bera, Marur için şöyle dua ettiler,